de namız Herkese merhaba ben Büşra Firidin dansçı oyuncu tiyatrocu müzisyen çok amaçlı bir yapı oluşturma motivasyonu ile 2003 yılında İstanbul Beyoğlu'nda kurulan Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın bir parçasıyım. Sizlerle yapacağımız bu sesli yönlendirmede bedenimize yargısız bir şekilde yaklaşıp beden farkındalığımızı arttıracağız. Rahat hareket edebileceğiniz herhangi bir alanda bu yönlendirmeyi uygulayabilirsiniz. Beraber çıkacağımız bu yolculukta bedeni yönlendirme becerisi, bedene hakim olma, içinde bulunduğun mekanın farkında olma ve hareketin sınırsızlığı çalışmamızın üst başlıklarını oluşturacak. Bedende biriken stresi azaltacak, bedenin hareket etme kapasitesini arttıracağız. Aynı zamanda bulunduğumuz mekanı ve zamanı kullanacağız. Herkesin içinde sonsuz ve sınırsız bir kaynak var. Bu kaynağın her zaman farkında olmayabiliriz. Bu kaynağı ortaya çıkartmak için şimdi zıplamak istiyorsanız zıplayın, bağırmak istiyorsanız bağırın, koşmak istiyorsanız koşun, sadece durmak istiyorsanız durun. Kendinizi nasıl iyi hissettiğiniz ve neyin sizi mutlu edeceği önemli. Şimdi sizden bulunduğunuz mekanda ayakta kendinizi rahat hissedeceğiniz bir pozisyon almanızı istiyorum. Bedenimiz bulunduğumuz mekanın neresinde? Ayakta nasıl dikiliyoruz? İskelet yapımız, kaslarımız ayakta dikilmemize nasıl yardımcı oluyor? Ayaklar bedenimizi nasıl taşıyor? Bedeni yargısız bir şekilde gözlemlemeye çalışalım. Nasıl nefes alıyoruz? Nefesimizi bedenimizde nasıl gezdiriyoruz? Ayak parmak uçlarımızdan başımızın tepesine Başımızın tepesinden, kaburga kemiklerimize, nefesi bedenimizin her hücresinde hissediyoruz. Gözler aktif, etrafı gözlemliyoruz, bulunduğumuz mekanda neler var hareket ederken mekanla nasıl bir ilişki kurabiliriz? Seçtiğimiz mekanda yürümeye başladık. Öne, arkaya, yanlara ve çaprazlara doğru gidebilir. Geri geri yürümeyi deneyimleyebiliriz. Yürümenin zamanıyla oynayabilir. Hızlanabilir. Yavaşlayabiliriz. Seçtiğimiz bir yüzeye yaklaşabilir. uzaklaşabiliriz. Yürüdüğümüz zemine dokunabiliriz. Belki üstüne çıkabileceğimiz bir koltuk, sırtımızı yaslayabileceğimiz bir duvar ya da ağaç. dönebileceğimiz bir halı, bir su birikintisi ya da camdan giren ışık, etrafımızdaki ağaçlar, gökyüzü, toprak bize eşlik edebilir. Yürümeye ve gözlemlemeye devam ediyoruz. Mekanda seçtiğimiz bir noktada tekrardan duruyoruz. Bu sefer gözlerimizi kapattık. Nefes akışımızı izliyoruz. Mekanda yürürken gördüğümüz, dokunduğumuz, duyularımızla hissettiklerimiz zihnimizde nasıl canlanıyor? Gözlerimizi açtık ve Başımız küçük daireler yaparak hareket etmeye başladı. Öne, arkaya, çaprazlara gidebilir, zamanıyla oynayabiliriz. Hızlanıp yavaşlayabilir, burnumuzun ucuyla havaya resim yaptığımızı hayal edebiliriz ya da mekanda gördüğümüz şekilleri yapabiliriz. Başın hareketi gittikçe büyüyor ve hareket etmeye devam ediyor. Omuzlarımız ve kürek kemiklerimiz aktifleşti. Kürek kemiklerimiz sırtımızda birbirine yaklaşabilir. Uzaklaşabilir. Yukarı aşağı hareket edebilir. Omuzlarımızda dairesel hareketler yapabilir. Bu sırada kürek kemiklerimizin hareketini gözlemleyebiliriz. Başımız, omuzlarımız, kürek kemiklerimiz hareket etmeye Dirsekler ve kollar harekete katıldı. Avuç içlerimiz aktif. Parmaklarımız teker teker hareket edebilir. Dirseklerimiz havada geometrik şekiller çizebilir. Kollar her yöne uzanabilir. Bütün bunlar olurken hareket ettirdiğimiz beden parçalarımız birbirlerinden bağımsız ve bir bütün olarak akışta kalabilir. Başımız, kollarımız, omuzlarımız birbirinden bağımsız hareket ederken göğüs kafesimiz kaburga kemiklerimiz ve omurgamız harekete dahil oldu. Üst beden özgürce bulunduğumuz pozisyonda salınabilir. Bütün yönlere eğilebilir. Kendi ekseninde çaprazlara dönebilir. Akıcı, kesik kesik ve duran hareketi deneyimleyebiliriz. Bedeni bir bütün ve parça parça hareket ettirmeyi deneyimleyebiliriz. Üst bedenin kendi akışında hareket etmeye devam ediyor. Kalça kemiği ve kuyruk sokumu aktifleşti. Kalça kemiğimizle dairesel, ve çok yavaş hareket etmeyi deneyelim. Bu hareket gittikçe büyüsün ve hızlansın. Dizler ve ayaklar hareket etmeye başladı. Artık yön değiştirebilir, bulunduğum mekanda ilerleyebilirim. süreli durmalar ekleyebiliriz. Yatarak, oturarak ya da ayakta ilerleyerek bedeni bir bütün olarak hareket ettirmeyi deneyimleyebilir. Seviye değişiklikleri, zaman değişiklikleriyle hareketini süsleyebilirsin. mesafeyle oynayarak hareketi süsleyebilirsiniz. Bütün bedenimiz aktif. Hareketin akışını ve anı takip ediyoruz. Bulunduğumuz mekanın ve taşıdığımız ağırlığın farkındayız. Düşüncelerimizi bir kenara bıraktık, bedenimizin bizi akışta tutmasına izin veriyoruz. Şimdi bir yandan hareket etmeye devam ederken kulağınız de olsun. Sizinle paylaşacağım hisler, dokular ve imgeler doğrultusunda bedenimizi yönlendireceğimiz bir oyun oynayacağız. Bu süreç içinde lider roldeki bölgemize, bütün beden bölümlerimiz de eşlik edecek. Şiddetli ve değişken bir rüzgar başına yön veriyor. Başın, bulunduğun mekanda seni ilerletiyor. ''Taklığa saplanmış ayaklar. Kurtulmaya çalışıyoruz ama zemin müsaade etmiyor.'' Islak kollar, omuzlarımızdan parmak uçlarımıza kadar süzülen sular, zaman zaman kurtulmaya çalıştığım, zaman zaman akmasına izin verdiğim ıslaklık hissi arasında oynuyorum. Ateşli kalça Ateşten kaçıyor muyum Yoksa ateşe mi dönüşüyorum kaburga kemikleri. Gıdıklanma hissi kaburga kemiklerimizi nasıl hareket ettiriyor? reket kapasitesinin limitsizliği bizi mekanın içinde sınırsız bir yolculuğa çıkarıyor. sınıza batan dikenlerden nasıl kurtulacaksınız? Paslanmış dizler. Dizlerimiz bir metal gibi paslansaydı nasıl hareket ederdi? Bedenimizde yarattığımız bu farkındalıkla artık bulunduğumuz mekanda hareketin ve bedenin sınırsızlığını keşfetmek için bize bütün ders boyunca eşlik eden Berkecan Özcan'la sizleri baş başa bırakıyorum. Ben bu içeriği hazırlarken çok keyif aldım. Umarım sizler de uygularken keyif alır, bedenin ve hareketin ne kadar mükemmel olduğunu keşfedersiniz.